Son günlerde piyasada sıklıkla gördüğümüz ve insanların da kullanmaktan hoşnut oldukları bir icat diyelim var. O da dijital Kur'an-ı Kerim. Kur'an okuyan kalem bir diğer ismiyle. Bu Kur'an-ı Kerim'den kalem ile okuduktan sonra takip etsek buna mukabil yapmış olduğumuz iş hatim olmuş olur mu? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i dinlemek her halükarda dinleyen kişiye sevap kazandırır. Evet. Ee, bu bir ibadettir ama adı hatim değildir Yani hatim kişinin kendisinin e, okuyup sona erdirdiği e, Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar okumasına hatim deniliyor ama dinlemekten de elbette ki sevap e, kazanılır çünkü Cenab-ı Allah buyuruyor Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ona kulak Hı -hı. verin susun ki ilahi rahmete erebilesiniz e bu ilahi emre icabet eden ve bu emri yerine getiren insanlar yani Kur'an-ı Kerim'i dinleme e, emrini yerine getiren insanlar elbette ki sevap kazanacaklar, ilahi mükafatı ereceklerdir. Gerçi o, ve izâ kuriyel Kur'an'u ayeti kerimesini hutbeyi dinleyin manasında da e, tefsir etmekle beraber bazı alimler ama burada açıkça Kur'an'ı dinleyin evet. e, emri vardır. Onun için Kur'an'ı dinleyin emrini yerine getiren kimse teypten de dijital aletlerden de televizyondan da hülasa ses kaydetmiş olan ve yayın yapan cihazlardan hangisinden olursa olsun radyodan da bir kimse Kur'an-ı Kerim'i dinlerse elbette ki ondan ee, sevap kazanır ee, canlı okuyan kimselerden de dinlemesi halinde hmm. haydi haydi sevap kazanır ama buna hatim denilmez hatim kişinin kendisinin baştan sona kadar okumasına hatim dönülür ama bundan elbette ki sevap kazanmak e, söz konusu Evet.